Aslında bugün Açık Gazete ve Altın Saatler programlarının ortak bir yayınını size sunacağız. Biraz sonra Ömer Madre'ye bağlanacağız. Aynı zamanda Cihangir İslam Bey'e bağlanacağız. Cihangir İslam Bey, doktor Kafkas Üniversitesi Ortopedi ve Traumatoloji Ana Bilim Dalı. Öğretim üyesi idi. 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. Onunla yürüyüşün performansını değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bütün yürüyüş boyunca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Onunla birlikte yürüdü. Ve aynı zamanda da sağlık kontrollerini sürekli olarak Yaptı sanıyorum şimdi Ömer Madre bağlandı Ömer merhabalar Merhaba merhaba Ben bugünkü programı açık gazete ve altın saatler ortak yayını olarak ilan ettim haberin olsun evet, Ömer Duydum Allah. <gülüyor> evet şimdi e, Doktor Cihangir İslam Bey'e bağlanacağız akademisyen e, ve kendisi de e, kendisiyle konuşmaya başlayacağız Evet e, Cihangir Bey merhabalar Merhabalar. Nasılsınız? Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Esas sizi merak ediyoruz. Diğer hattımızda da Ömer Madra var. O da bir merhaba diyecek size. Sesini Merhabalar. Iyi hoş geldiniz programımıza. Diyorum. Çok mutlu olduk sizi burada ağırlamaktan. Çok, çok teşekkür ederim. Çok te sesim iyi değil mi? Onu bir test edeyim dedim önce. Arıyorum. Evet. E, Başlangıçta biraz karıştı ama şu, e, şu anda çok iyi. Benim ...duyabiliyor musunuz Cengir Bey? Duyuyorum, iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Katıldığınız için çok uh, mutlu olduk gerçekten. E, müsaade ederseniz... Size, e, ...bu yürüyüşten önce de... ...ve de, takip edenlerden biriydik... ...açık radyoda. Müsaade ederseniz... Ilk, bir, ...bir yürüyüşle ilgili bir soruyu... ...ben sorayım öncelikle size... Bugün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, Erdem Gül'ün sizinle yaptığı mülakatta şöyle diyorsunuz e, Yani biz adalet yürüyüşü ve çok farklı kesimlerden gelen insanlarla birlikte itirazın, protestonun, muhalefetin konseptini de değiştirdik Hiç kimseyi, bir kişiyi bile darp etmedik, hiç kimsenin burnunu kanatmadık Küfredene, küfretmedik, kimseye kötü söz söylemedik, taş atanlara gül attık arkamızda bir tane pet şişe bile bırakmadık bu, bu tanım aslında bizim açıkladığımızda bir süreden beri takip etmeye çalıştığımız ve bütün toplumlar için gerekli en önemli unsurlardan biri olduğunu düşündüğümüz empati Yani kendisini kendisinden farklı düşünen başkalarını yerine koyabilme yetisiyle de kafamızda bağdaşıyor ben size empatiyle ilgili bir e, soruda sormak istiyorum. Yani konuşmanızın devamında da e, bugünkü Erdemgül'le yaptığınız mülakatın devamında evet. da şeyi söylüyorsunuz. Bundan sonra da hak, hukuk ve adalet mücadelemiz devam edecek. E, sözleşmemiz yani toplumsal sözleşme de bunu gerektirir. Ancak bundan sonra sadece hak mücadelesi yapmayacağız birbirimizin de güvencesi olacağız diyorsunuz ki birbirimizin güvencesi olmak birbirimize dokunmak ve korumak da tam da o empati e, kavramının içine oturuyor gibi geldi bize bir de bizim bu yayın dönemimizdeki broşürün kapağında yer alan bir kavramla devam edeyim de bitireyim sorumu biraz uzun oldu ama e, yani bu e, e, şey e, özel şeyle ödüllü gazeteci Chris Hedges, iki ay kadar önce Princeton Üniversitesi'ndeki bir konuşmasında şöyle diyordu. Albert Camus'un veBA Romanının kahramanı doktoruyu, Tıpkı sizin gibi bir tıp doktoru olan doktoruyu ideolojinin etkisiyle hareket eden biri değildir. Onu harekete geçiren şey empati diyor yani bedeli ne olursa olsun ıstırabı dindirme çabası. Buna şeyi de ilave etmiş Rus romancı Vasily Grossman'ın ki Stalin döneminde çok büyük ı, ı, ıstırap çekmişti kendisi de biliyoruz. Basit insancıl merhamet diye adlandırdı Grossman'ın empati bütün zorba rejimler içinde bir yıkıcı faaliyete dönüşür diyor. Yani bir çeşit önemli bir direniş meselesini de meydana getiriyor. <gülüyor> Yani insanı bilgeliye ve hani sevinç değilse bile o tuhaf her şeyi aşan mutluluğa taşıyan bir merhem. Ki, bilelim ki direnirsek umudu diri tutarız diyorsunuz. Ne diyorsunuz siz buna? Şimdi e, o kadar çok şey yüklediniz ki bir anda üzerine teşekkür ederim önce. Bu, bu denli kaliteli ve e, yüksek bir soru için. Fakat nereden toparlayacağımı gerçekten şaşırdım. Yani e, şimdi şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Adaletin adaletin e, genelde çok yüksek bir erdem olduğunu söylenir. Evet doğrudur. Adalet bir erdemdir. Gücünüz elinizdeyse yani zulmedecek kapasite değilseniz de acil davranıyorsanız o zaman hayatın iyi tarafını alt sınırdan yakalamışsınız demektir. Bunu tekrar ediyorum. Adaletin alt sınırdır. Evet, Adaletin altına düştüğünüz zaman artık zulüm sahasında top koşturuyorsunuz veya hayatı orada oynuyorsunuz demektir. Adalet yeterli değildir. Malik olduklarımıza yani üzerinde e, üzerinde e, söz sahibi olabildiğimiz çevremizde de ayrıca merhametli olmamız gerekir. Bu da işin daha yükselen tarafı. Ama adaleti buna da en yüksek nokta olarak değil, asgari bir nokta olarak görmek zorundayız. Yani evet. benim hak mücadelesi ben ziyade birbirimizin güvencesi olmalıyız e, konusuna yaklaşımım bu şekilde. Hak mücadelesi çok doğru bir şeydir. E, çok meşru bir şeydir, ahlaki bir şeydir ama bunun üzerine artık çıtayı daha da yükseltik. Bu ülkede, hatta dünyada Herkesin birbirinin haklarının güvencesi olmasının zamanı gelmiştir. Tarih boyunca söylenmiştir bunlar. Elbette ben de bunların farkındayım ama Türkiye'de biz şu anda ciddi bir strateji yaşıyoruz. Fideolojiler veya saplantılar evet insanı, insanı yabancılaştıran, arayıştan uzaklaştıran şeylerdir. Şunu söylemek istiyorum. Ee, bir doktrinini ele aldığımızda doktrinin kendi içerisinde tutarlıdır ve bir mutlaklık taşır. Ancak insan bilgisinin genişlemesi ve önüne farklı problemlerin çıkmasıyla bugüne kadar sürükülmeyen bir doktrin de kalmamıştır ortada. Yani e, bu zaviyeden baktığımızda e, hayatı ulaştığımız noktaları korumakla birlikte bunların veya kendi algımızın mutlak olarak diğerine dayatılmasının son derece tehlikeli bir durum olduğunu ve işte otoriterliğe ve totaliterliğe giden kapıların da buradan açılmaya başlandığını hem tarih bize söylüyor hem edebiyat söylüyor hem de biz bunu e, pratik ediyoruz. Kısaca söylemek istediğim benim eksik kaldığının farkındayım ama kısaca söylemek Kesinlikle. istediğim bunlardı. E, bu ülkede adaleti tesis etmeliyiz, hukuk devletini tesis etmeliyiz. Yani demokrasiye ve çoğulculuğa geçiş ancak hukuk devleti üzerinden olabilir. Bizim öncelikle ele almamız gereken şey bir hukuk devleti, adaleti hedef alan bir hukuk devleti. Ama toplum bazında yani birey ve toplum bazında buna baktığımızda en azından günlük ilişkilerde birbirimize karşı adil, dürüst, saygılı, birbirini anlayan, oturup konuşabilen, tartışabilen, bir toplum haline gelmeliyiz. Ben bu yolda yol aldığımızı da görüyorum, farkındayım. Evet Endik efendim, eden... yani ben... bence de bir, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani yumurtanın kabuğu içeriden tık deyip kırıldı evet. ve yeni bir hayat başladı. Bu da işte empati ve direniş üzerinden e, kurulan e, yeni bir toplumun e, müjdecisi gibi gözüküyor. Evet. E, bir de e, bir soru daha. E, yani şurada eklemememizde. E, eder misiniz lütfen? Ha, buyurun rica ederim. E, şu İzzet için önemli bir hatırlatması vardır eserlerinde. Yani büyük hakikatler basittir. Öyle, milyarlarca evet. dolarlık araştırmaları falan gerektiren şeyler değildir. Yani adaletin iyi bir şey olduğu baktığımızda bize açık ve seçik olarak e, bizim aklımıza ve vicdanımıza açık ve seçik olarak hitap eden ve biz bunu e, bu şekilde kabul edebiliriz. Yani her insan bu kapasiteye sahiptir diye düşünüyorum. Empati. Empati e, bugüne kadar e, gerek dinlerin gelir e, olumlu ve iyiyi arayan felsefenin en başta önerdiği kuraldır. Yani komşuna yapılmasını istemediğini işte yani kendine yapılmasını istemediğini komşuna yapma veya bir başkasına yapma. Hayatın temel kuralları aslında bu kadar basittir. Bunu söylemek istiyorum. Bunu hatırlatmak istiyorum. Evet, yani eteğin durumda... ahlakın da temel e, altın kanunu bu söylediklerinizden ibaret. Empatide tamamen bunun üzerine kurulu bir şey zaten. Ha, elbette edilince... Kant'ta da buna ulaşırsınız. Vahiy geleneğinde de buna olur. Yani Neticede şunu söylemek istiyorum yani antik Yunan'dan neticede buraya çıkmıştır vahiy geleneği de buraya çıkmıştır ben temel değerlerde çok büyük bir çatışma olduğunu zannetmiyorum ama bu ülkede bu ülkede bu iki kültürün de devamını ve gelişmiş hallerini veya gelişmemiş hallerini formlarını pardon yapılarını görebiliyoruz evet. Evet. neticede şunu demek istiyorum. Temel ülkelerde buna da bir çatışma yoktur ama bu ülkede yaşamak istiyorsak bu iki zihinsel dili de kavramalı, e, iyice özümsemeli ve e, bunu hayata katmalıyız. Sadece de zenginlik olarak söylemiyorum. O biraz, e, biraz şey bir laftır, yani e, fantezi bir laftır zenginlik. Bu, bu ülkenin gerçeğidir bu. Yani... Hem vahiy kültürünün hem antik Yunan'dan gelen kültürün bu topraklarda yaşıyor olması bizim somut gerçeğimizdir. Bu iki zihinsel dini de öğreneceğiz ama bir mukayese yaptığımızda, karşılaştırmalı ve eleştirel yaklaştığımızda e, ikisinin de bize neticede adalet gibi çok temel bir önermeyi önümüze koyduğunu ve yaşaya, insan olarak bumsuz yaşayamayacağımızı bize göstermektedir. Evet efendim yani sizin söylediğiniz gibi gene peygamberliği bir yürüyüş olduğunu da söylüyorsunuz yani yanlışa batıla yanlışa ve kötüye karşı olan zaten bütün bunlara karşı olma itirazı bu yürüyüşün temeli de budur demişsiniz Müslüman olmanın doğruya tabi olmanın ön şartı ve temeli de kötüye itirazla başlıyor. Dediğiniz gibi bütün antik kültürlerde de ve bütün aslında dini ve ahlaki şeylerde de aynı şey görülüyor. Ben başka bir şey de sormak istiyordum müsaadenizle. Buyurun. Ee, bir de daha önce bu yürüyüşe katılmanızın hikayesini de anlattığınız yerlerde de okudum. Bu empati meselesine biraz da mizah katmanın çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Siz de bunu yapıyorsunuz. Elbet. Yani kendi aranızda bütün zor şartlarda mesela işte Kan yükündeki kararnameyle ile apar topar atılmanın derdiği bütün sıkıntısı filan bir yana bırakırsa gayet esprili bir dille işte kendi aramızda arkadaşlarla NYK'mızı topladık Merkez Yürütme kurulunu ve aniden de karar verip gittiğinizi söylüyorsunuz. Bütün yürüyüşü de, o, 25 gün boyunca hani Ama burada e, şey de yani. görünüyor mesela son bu Erdem Gül'e verdiğiniz mülakatte de İktidar Partisi artık bu yürüyüşte uzun zamandır kendi resmi adındaki adalet kavramını itirazcılara kaptırdı deyince de yani AKP Adalet ve Kalkınma Partisi adaleti itirazcılara kaptırdı deyince sadece Kalkınma Partisi gibi bir şey kalıyor. Bu da çok acı bir mizah oluyor galiba. Ne dersin? Evet. Yani biraz hicim katmanın ben etkili olacağını düşünüyorum. Tabii ki yani istişarenin yani görüş alışverişinin e, bir takım şeyleri tartışmanın önemli olduğuna inanırım. Acele karar, acele hareket etmemek e, yolunda daha ziyade davranmaya çalışırım. E, bu da hani bir iki yakınıma dostuma ya da yakınıma danıştığım zaman evet, e, benden yani benim en azından onu da yürüyenler yürümeye adaylardan en iyi adaylardan biri olacağımı e, şey yaptım farkına vardım. KHK'dan atılmışım evet. ve Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu bizim gibiler için yürüyor. E bana da oturmak yakışmazdı. Bakın şeyden bir örnek vereyim size e, e, Kur'an-ı Kerim'den bir örnek vereyim. Bu aynı zamanda bir ahlak eleştiri dedi. hani Hani e, İsrailoğulların o dönemde içinde bulunduğu kölelikten kurtarmaya çalışırken yani sarayı terk edip ee, Hz Musa'nın onları kurtarmaya çalışırken bir takım insanların ona hani senle Allah'ın git bizim için savaşın da biz e, burada oturalım hani arkadan işler hazır olunca geliriz şeklinde davrandıklarını yani adeta bu mücadeleye uzak kaldıklarını e, şey yaparsınız okursunuz yani bunu e, kıstalar bölümünden özellikle e, bu bilinen evet. bir şeydir yani ee, bir insan kalkmış bütün mazlumlar ve mağdurlar için adalet için yürüyeceğini dekler ediyor ve e, ben burada oturacağım ben de bunu kendime yediremedim ve e, tamamlamak üzere yola çıktım çok şükür bu da nasip oldu ve tamamladım e, evet ya, tamamladık daha yani, doğrusu e, e, Sayın Kılıçdaroğlu e, Fiziki olarak şeyleri yani o ufak düşmeyi de geçirdiği zaman onu da hafifçe tabir caizse uyararak gene yani esprili bir dille şeyin sınırlarının dışına çıkmamayı da uyarmak da sizin bir görev olarak hissettiğiniz bir şeydir herhalde o da çok hoş olmuş yani e şimdi dedim oradaki hekimliği mi e, Sayın Metin Baydar'ın CHP Aydın milletvekili. Ee, o işi diyen hekim arkadaşlarla birlikte üstlenmemiz oradaki konjonktura bağlı oldu yani o kadar apar topar çıkılmış ki evet şenvan yolda düzülüyor bir anlamda evet bizim kimliklerimiz ortaya çıktı bizim birinci dereceden mesleki olarak ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız spor hekimliğine karşı karşıyayız evet böyle evet, bir durumda zaten varıyor. bugün biraz da spor hekimliği ilgilendiriyordu efendim ben çok teşekkür ederim size Sözü müsaadenizle tekrar Gürhan Ertuğ'a e bırakayım ben. Çok teşekkürler. Hay hay, çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Evet, ben hemen devam edebilirim Cihangir Bey. Aslında birinci sorumun yanıtını aldım. Adalet yürüyüşüne nasıl katıldınız? Doktor olarak size özel bir davet mi vardı diye soracaktım. Ama e, siz durumdan görev çıkartmışsınız anladığım kadarıyla. Bir de tabii ki böyle bir e, adalet. A hayatının virüsü... geçirdiği koşullar, her şey ortak. O bilgiyi de ortak olarak kullandık orada. Yani e, hep birlikte e, şey yaptık hani görev çıkartmaktan ziyade herkese bir iş düştü. E, bu işte bizim üzerimize e, kaldı Sayın Metin Baydar'da ama Metin Bey... Benim zaten meslektaşımdır. Aynı dönemin asistanlarıyız. Yani meslek hayatınızda da akran sayılırsınız. Onun tabii meclis çalışmaları, parti çalışmaları var. Sahada 7/24 olan bendim. Ee, daha yakın takip bana kaldı. Ee, şunu da ekleyeyim hemen. Ne içiliyorsun falan diye sordular. yani bir şey içi. Yani bir şey içilmiyor. İnanın tuzlu limonata, su ve ağrı kesici, bir de vitamin. Bunun dışında yani hepimiz günlük hayatta kullandığı şeyler dışında bir şey kullanmadık. E, gayet güzel. Kendileri e, bu yürüyüşü tele, toler etti. E, bir çok fazla iş düşmedi işin açıkçası. Evet, benim zaten ikinci sorum da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüş performansına ilişkin olacaktı. E, yani e, şimdi çok sayıda e, tanıdığım e, merak ediyor ve soruyor nasıl oldu da bu kadar e, büyük bir yolu uzun bir yolu e, yüksek bir tempoyla tamamladı e, diye soruluyor e, ve tabii ki biliniyor ki daha öncesinde de spor yapan bir insan değil bu konuda uzman olarak sizin açıklamanız var mı daha önce e, gözden kaçmış olabilir daha evet ben onu soruşturdum şimdi bir defa bayın Kılıçdaroğlu eee Sayın Kılıçdaroğlu farklı bir şahsiyet. Alıştığımız bir siyasetçi tipi değil. Mütevazi bir hayatı var. Ee, böyle talep, fazla talepleri olan bir insan da değil. Yani çalışkan ama e, böyle yüksek standartlar arayan bir insan da değil. Hani e, çok eleştirildi, vay karavanda yatıyor falan. E, <gülüyor> nerede yatalım yani sağın tamam başı veya e, en azından güvenlik açısından nerede yatmalı? Bunu da bir not olarak şey yapayım. Ee, böyle bir hayatı var. Şikayetlerini bile bile getirmiyor. O yüzden biz onu da biraz deşerek şey yapıyoruz. Yani sorunlarla deşiyoruz ya. Onun şikayetlerini öyle öğreniyoruz. Şimdi baktığımda bir defa ilk gün sağ olsun bize 21 kilometreyi böyle durmaksızın yürüttü. Ne mola ne bir şey. O güneşin altında e, koruyucu krem de almamışız. Zaten yandık. Her neyse. Yandık. E, e, İlk gün 21 kilometreyi tek seansta yürüdük. Bu e, oldukça şey, yorucu bir tempodur. Yani 4 saatlik bir yürüyüş düşün, düşünün aşağı yukarı. E sonra bak e, hemen tabii duruma el koyduk. İşte tavsiyeler, buzlu su, vesaire, ayakları yükseltme falan. E, i̇kinci gün, üçüncü gün gerçekten yüreğimiz ağzımızdaydı. Ama baktık çok iyi tolere ediyor. Yani dokuları da dirençli, mental yönden de dirençli şey yapıyor, sürdürebiliyor bir mücadeleyi. Hem de ciddi bir şekilde e şöyle düşündüm yani küçük yaşta yakalansa mesela daha doğrusu te teşhis edilse, tespit edilse belki uzun mesafeci bir şeyle çıkabilirdi. Ciddi bir koşucu da çıkabilirdi. Belki bir manasoncu da çıkabilirdi. Yani fizik olarak müsait, mental yönden güçlü, fizik yönden güçlü dokuları dirençte. Zaten aranan şeyler bunlardır aşağı yukarı. Ama tabii onun hayatı daha farklı geçmiş sporu düşünecek durumda da değilmiş. Yani bilebildiğim kadarıyla öğrencilik yıllarında e, fizik olarak son derece güçlü. Yani 69 yaşında olmasına rağmen hakikaten ben size diyebilirim ki 45 yaş performansı falan gösteriyordu yani orada. Bu da enteresan tabii. E, evet evet yani belli zaten yani bir sıkıntı olsa yürümesinden anlarsınız. Kalabalık ona ayak uydurmakta zorlandı. Yani o kendi temposunda yürüdüğünde. Evet. O yönden o şeyin şampiyonu da kendileridir yani. Hani bir sürat yarışı yapsaydık <gülüyor> Ankara-İstanbul <gülüyor> arasında herhalde birinci geliriz yani sayın kılıçların. E yok Ömer de ben de e, yürüyüşe e, katıldığımız için e, biliyoruz hakikaten yani e, bizim de yürüyüş performansımız yüksektir ama ilk 45 dakika için e, yüksek bir performans gösterebiliyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ki e, yürüyüşün arka sıralarına doğru kalmışız. Evet e, bu yürüyüş aslında. Yani ki... iki, iki saatlik hesaplarımız da oldu bizim yani 10 kilometre var Çünkü mola yeri her yerde mola veremiyorsun. Doğru. Mola yeri müsait değildi. Hele e, son pazar günü ben gerçekten korktum. Eşme dolaylarındaydık. İzmit eşme bilirsiniz o tarafı. Bilirim, evet. Biraz inişli çıkışlı bir şeydir. E, bir yoldur. 41 derece sıcak. Esinti yok. Yokuşlu yol. Artı öğleden sonra son etap yani sabahın yorgunluğu da var. Ben o gün gerçekten biraz ürktüm. Yani hatta e, buz jelleriyle şey yaptık. E, soğuttuk soğuttuk fa onun vücudunu. Çünkü sıcak çarpması olur. Yani ısı vücudunuzda birikir ve o birikme vücut merkezi vücut ısınızı yükselse işte sıcak çarpması da öyle meydana gelir. Ama çok şükür bunların hiçbirini yaşamadık. Yok, evet hakikaten dediğiniz gibi kazasız belasız son derece bir vefatımız oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz vatandaşımıza. Ya evet. evet gerçekten e işte öyle. Milletvekillerimizin iki rahatsızlığı oldu. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ama onun dışında, onun dışında önemli olan da şudur. Kimseye kötü söz söylemedik. Kimsenin burnunu kanatmadık. Bize küfür ettiler, biz alkışla ya da e, güzel sözle selam diyerek cevap verdik. Taş atana gül gülüştük. Arkamızda bir tane pet şişe bırakmamaya gayret ettik. Bırakmadık. E, bu da işte konsepti yani bir protesto tavrının duruşun aslında böyle de olabileceğini gösterdi ki bu son derece e, bence e, e, ahlaki zemine de oturan bir tutumdur. Bunun devam ettirilmesi lazım. Evet çok önemli efendim bu yürüyüş birçok açıdan önemli hem umut hem cesaret hem de moral kazandırdı hepimize yürüyüşe katılanlara Türkiye halkına aynı zamanda katılan insanları da fiziken kuvvetlendirdi herhalde siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi ben Şubat kaykatsına atıldıktan sonra hep böyle işlerle vaktim geçti yani ben de alışık olmadığım bir medya etkisine maruz kaldım nikah röportaj geldi basın Yabancı basın vesaire. Yani masa başına hapsoldum. Ofis işlerine hapsoldum. Aslında spor yapan bir insandım. Yani en azından sıkı yürüyüş yapan yani fırsat buldukça tenis oynayan e, falan birisiydim. Son birkaç ayın hamlığını üzerinden attım. Bunu kaçırmayacağım. Yani Sporcu kampı gibi bir şey oldu bize. Dört haftaya yakın işte, en az dört beş saat yürüyüşle yani bir takımı kampı alsanız herhalde bu kadar şey yapardınız. Disiplinli bir hayat. O erken saatte yatıyoruz. Sabahın beşinde altısında kalkıyoruz. E, güzel oldu, çok iyi oldu. Evet. Yani hem zihnimize hem bedenimize de e, böyle dolaylı bir faydası oldu. İyi geldi. Evet, doğru. İyi geldi, çok iyi geldi. E, efendim şimdi ülkemizde daha çok e, yürüyeceğimiz anlaşılıyor. Ee, bu evet. anlamda yürüyüşçülere tavsiyelerinizi de alabilir miyim? Nasıl ayakkabı kullansınlar? İçecekler, yiyecekler konusunda uyarılarınız neler olur? Bu, bunu sağlık yönünden soruyorsunuz. Tabii. Ee, öyle tabii. Ee, bir defa yürümeye uygun bir ayakkabı alsınlar. Eğer bir mide sonra ayakkabının kendi iç tabanlığı keçe gibi oluyor ve esneklik özelliğini kaybediyor. Ee, onun içine o ayakkabının orijinal tabanlığını çıkartıp uygun bir silikon tabanlık, full tabanlık e, koyarlarsa yürümelerinin rahatlayacağını zannediyorum ama önce e, ayakkabının pahalı olması gerekmiyor, yürüyüşe uygun olması gerekiyor. Bunu ayakkabıcılar onlara tavsiye edecektir. Evet. E, i̇kincisi, sıcakta değil de daha ziyade serin saatlerde yürümek. E, mümkün olduğunca e, yemekten sonra bildiğimiz şeyler bunlar. Hani e, Alır öğünlerden sonra değil de ne bileyim yemekten iki saat sonra veya sabah çok hafif bir şey, bir iki logma, bir şey yiyip e, çıkmak gibi. E, bu şekilde yürümek. E, yürüyüşü biraz yani yavaş başlayıp kendi performansımızı e, küçük adımlarla zorlayarak. Yani minik minik istikrarlı şekilde kendi e, performansımızı zorlayarak daha yüksek bir kondisyona erişebiliriz. Hafif koşudansa sıkı yürüyüş e, daha iyidir diye bir kanaatimiz var. En azından eklemlere travma e, yüklemiyoruz. Yani o koşudaki hafif hoplamanın e, diz eklemlerine, ayak bileği kalça eklemlerine bir takım etkileri oluyor. Kilo attıkça bu etki fazlalaşabiliyor. O yüzden sıkı yürüyüşün aşağı yukarı hafif koşuyla eş değer olduğunu kilo kalori kaybında biliyoruz aceleci olmamak lazım. Yani 4 gün yürüdükten sonra 4 kilo vermeyin. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Yani dün Twitter'da da ben paylaşmaya çalıştım. O hesaba bakabilir arkadaşlar. Ee, aşağı yukarı herhalde kilometre başına saatte eğer 5,5 kilometre bir hızla yürürsek 5,5 5,5 kilometre kilometre başına öyle zannediyorum ki ya da hesaplar onu gösteriyor. 60 65 kalori aslında o kilo kalori olacak ama halk arasında kalori dediği denildiği için biz kalori diyelim O kadar bir e, enerji yakıyoruz. E, yerken dikkatli olmak da önemli. Yani bu bir dilim ekmeğin üzerindeki tereyağıdır bu. Bir, bir kilometre yürüyüşün, sıkı yürüyüşün karşılığı. Yani insanlar biraz lokmalarını e, yerken hepimize söyle, kendime de söylüyorum. Yerken biraz daha dikkatli olmalıyız. gıda seçiminde dolu dolu bir kaşık pilav aşağı yukarı bizi işte bir, bir kilometre yürüyerek ancak o enerjiyi yakabildiğimiz e, bir gerçekle de yüz yüze bırakıyor. Burada da dikkatli olmalıyız. Yani yediğimizi dengelersek protein ve sebze, meyve yeşillik ağırlıklı e, bir beslenmeyi e, hayatımıza sokar ve günde hiç olmazsa bir saatlik bir yürüyüş yaparsak ve Büyük öğünler yerine kısa, aralıklarlık, küçük öğünlerle bu işi götürürsek yağı birkaç ay içerisinde yağın vücuttan gittiğini, vücut kompozisyonunun değiştiğini en azından göreceğiz. Ben kişisel hayatımda Gürtan Bey, kişisel hayatımda ben bir ara spor yapma imkanı bulamadım. Çok fazla böyle ameliyat, stresli ortam, az uyku vesaire Az uyku da şişmanlatır insanı kendimi bir anda 112 kiloda buldum 112 kilo ciddi bir kilo fakat 10 ayda sadece yediklerimi yarıya indiremek ve arabayı hayatımdan çıkartarak yani hastaneden muayenehaneye yürüyerek gidiyordum günde bir ila 4 saat arasında yürümüş oluyordum neticede fakat 10 ayda 24 kilo vermeyi başardım yavaş ve sağlıklı bir şekilde ayda ortalama 2.4 2.5 kilo, 2 2 kilo tekabül edip yani bu şekilde bunu bir tans haline getirirsek zaten insanlar kendilerinin fit olduğunu şey yapacaklardır. hissedeceklerdir. Evet. Çok son derece önemli. Biz 1999'dan bu yana bu programı e, gerçekleştiriyoruz. Altın Saatler programını ve hep e, acil durumlardan bahsediyoruz. Afetlerden bahsediyoruz. Özellikle afet durumunda bu söyledikleriniz de son derece önemli. Hele ki işte e, şu anda e, birçok insanın e, kilolu olması e, birçok e, başka soruna, sağlık sorununa neden oluyor. Evet, yani e, bir yürüyüşçünün ifade ettiği gibi aynı zamanda dört mevsim yaşandı bu yürüyüşte. E, evet. Bizim katıldığımız iki e, günde de e, şiddetli yağmur altında yürüdük. O bakımdan kılık kıyafetle herhalde son derece... Önemli unsurlar, dikkat edilmesi gereken unsurlar. Evet efendim, evet tabii yani sıcak havalarda hani teri e, şey, şey yani vücutta ısıyı biriktirmeyecek şeyler ama serin havalarda da biraz koruyucu şeyler giymek lazım. Yürüş boyunca biz 7 dereceyle 41-42 dereceleri gördük. Evet. Yani e, geniş bir e, ısı ranjı vardı, aralığı vardı karşımızda. Evet. Jangir Bey size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bilmiyorum Ömer Madran'ın başka bir sorusu olacak mı ve hatta mı? Hatta değil. Hatta değil. Evet. Ee, çok ben çok teşekkür ediyorum Hepimize kolay gelsin efendim. Sağ olun. Bütün yayın ekibine selam ve saygılar. Çok teşekkürler efendim. İyi, İyi günler. Hoşça kalın. Evet efendim, e, telefon hattımızda akademisyen, doktor Cihangir İslam Bey vardı. Kafkas Üniversitesi Ortopedi ve Traumatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi iken, 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. Bütün yürüyüş boyunca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulundu. Doktoru olarak e, kontrol altında tuttu, kendisinden bilgileri aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra tekrar Ömer Madry'ye bağlanacağız. a up into the sapphire-changed skies and wild-dressed waiting on the last train Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose People are crazy I'm out of rage I used to care But things have changed This place ain't doing me any good I'm in the wrong town I sit on in Hollywood Just for a second there I thought I saw something move Gonna take dancing lessons To the jitterbug rag. Ain't no shot cuts Gonna dress in drag Don't a fool I think he's got anything to prove lot of water under the bridge a stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in time, I'm out of rage. I used to have things of change. miles of bad road If the Bible is right, the world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hard to touch The human mind can only stand so much the first woman I meet Putting her in a wheelbarrow And wheeling her down the street People are crazy Times are strange I'm locked in tight I'm out of range I used to care But things have changed show it you can hurt someone and not even know it the next 60 seconds can be like an eternity gonna get low down gonna fly high all the truth in the world adds up to one big lie I'm in love with a woman that don't even feel to me Mr. Jinx said Miss Lucy then Jump in the lake. I'm not that eager to make them a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked inside. I'm on a rage. I used to have, but things have changed. 94.9'da Telefon attığımızda Ömer Madra var Ömer tekrar merhaba ha, Tekrar merhaba evet, Dinledim de baştan sonra tabi benden sonraki kısmı da Son derece e, yararlı da e, bir konuşma oluyor Aynı zamanda yürüyüşün Yalnız siyasi olarak değil Hayatımızda ne kadar önemli bir sağlık açısından yer tuttuğunu da Bizzat e, onun gibi bir e, işlerin uzmanı bir doktordan dinlemek de iyi oluyor tabi Cihangir İslam gibi profesör evet çok çok iyi oldu ee, gerçekten önümüzdeki dönemde de herhalde çok yürüyeceğiz ve e, bu bilgileri iyi değerlendirmemiz lazım kilolarımızı atmamız lazım ee, evet yani bir de zaten günümüzün şey şimdi yeni bir takım özellikle ortaya çıkan yeni araştırmalardan filan da görüldüğü gibi yani bu üçlü ya, beslenme ve hayat tarzı ilaveten işte özellikle etten ve hayvan ürünlerinden uzak durarak Bir de bunu sürekli egzersizle tamamlamanın da çok önemli olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma var. Dolayısıyla da yani aynı zamanda böyle bir diren direniş olarak yürüş Gandhi'dan ya da Martin Luther King'den ya da Mandela'dan. ...getirerek günümüze siyasi bir anlam katarak yürürken bir yandan da kendi sağlığımızı da aslında şey yapmış oluyoruz. Geçen hafta Cuma günü yayına bağlandığımızda canla konuşurken, e, yani yürüyüş iyi geliyor insanlara her bakımdan dedim. Kendi deneyimimi aktarırken, e, Alp Ula Gayla Spor'da da tam da bunu konuştuğu işte dedi ben dinlememiştim tabii. Yani yürümek iyidir. <gülüyor> Çok iyi geliyor insana. <gülüyor> evet aslında tabii ki bu yürüyüşler Gandhi'nin yürüyüşü belirttiğin yürüyüşler ve son Kılıçdaroğlu'nun ...adalet yürüyüşü... ...aynı zamanda geçmişi de hatırlattı bize... Ee, ...1967 yılında... ...özel okullar protesto yürüyüşü yapıldı... ...19 Kasım 1967'de... ...Kızılcavam'da konakladılar... ...ondan sonra Ankara'ya ulaştılar... Ee, ...keza 1968'de... ...tam bir yıl sonra... Kasım ayında tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü Samsun'dan Ankara'ya yapıldı. O günkü kilometreler tabii ki bugünkü kilometrelerden daha uzundu. Yollar biraz daha kısaldı. Onları da anmış olalım. Zaten daha sonra Argun Yum'dan program arkadaşım Argun Yum'dan gelen bir notu da dinleyicilerimizle paylaşacağım 67 ve 68 yılı yürüyüşlerine de buradan bir merhaba diyelim evet diyelim günaydın diyelim yani bu vesile bunu konuşmak iyi midir kötü müdür bilmiyorum yaşımız iyice ortaya çıkacak tabii <gülüyor> ama <gülüyor> 68 devrimi 20. yüzyılın en önemli dönüşüm noktalarından biriydi Türkiye'de bu şekilde yürüyüşlerle de önemli ölçüde yansıyan bir şeydi 68 Ruhu Gerçekçi Oldu İmkansızı İste duvar yazısıyla devam ediyor. <gülüyor> evet, şimdi de umut da bulaşıcıdır, cesaret de bulaşıcıdır e, diyelim e, ve e, sana da çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Rica ederim, ben çok güzel kaldım, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin hepimize, sağ ol. Evet. Ee, hattımızda Ömer Madra vardı. Başta belirtmiştim. Bu program e, bir anlamda Açık Gazete ve Altın Saatler ortak yayını gibi oldu. Kendisine tekrar tekrar teşekkürler. Evet efendim Argun Yum'dan gelen bir e, mesajımız vardı. Onu aktarayım. E, 1967 Yılı Kasım başında İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği, Yıldız Akademi Öğrenci Birliği ve Maçka'daki Teknik Okul Öğrenci Birliği'nin orga, ortak organizasyonunda İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatıldı. Başka örgütlerden katkı alınıp alınmadığını hatırlamıyorum diyor Argun. O sırada yürüyüş liderleri olarak Hasan Yalçın, Faruk Yalnız, Harun Karadeniz isimleri aklımda. Yürüyüşün ana talebi o yıllarda yetersiz binalarda ve mevcut üniversite hocalarını ayartarak faaliyete geçen özel üniversitelerin devletleştirilmesi idi. Aynı zamanda da yurtlara özel üniversitelerdeki öğrencilerin alınması da önemli konulardan birisiydi. Yaklaşık olarak 200-250 kişi yürüdük. Gündüzleri yürüyüp geceleri servis istasyonlarında sandalye üstünde uyuyorduk. Aklımda kalanlar Bolu Dağı'na tırmandıktan sonra uyduruk bir otelde iki kişi bir yatakta geceledik. Geredeyi geçtikten sonra bir köyde köy odasını açtılar ve ahşaptan bu minik binada ortada yanan sobanın ısısında uyuduğumuzu hatırlıyorum. Bir başka konaklamada Köroğlu'nda Karayolları Bakım Evi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi bir arkadaşın sağladığı hangarda yine soba sıcaklığında gerçekleşti. Kasım ayında havalar iyi gidiyordu ama geceler bayağı serin oluyordu. Öğrenci birlikleri yemek ihtiyacı için öğlenleri sandviç, peynir ekmek temin ediyordu. Akşamları konaklanan yerlerde ne bulunursa yeniyordu. Yol boyunca rahatsızlanan arkadaşlarımız için bir otobüs bize refakat ediyordu ve Yol üstündeki kasaba ve köylerde kısa toplantı ve mitingler tertipliyor, yürüyüş hakkında bilgi verip destek istiyorduk. Bazı köylerde kahvelerin partilere göre bölündüğünü muhataplarımızın uyarılarıyla anlıyor ve gereksiz tartışmalardan kaçınıyorduk. Akşamları toplanıp kendi aramızda sohbet ediyor, saz çalan arkadaşları dinliyorduk. Yürüyüş sırasında fakir Baykurt ve şair Nevzat Üstün sanırım ziyaretimize geldi. Bir süre bizimle yürüdüler, sohbetlere katıldılar. Yol boyunca ayakkabı sorunuyla boğuştuk. Ayaklar su topluyor, nasırlanıyor. Ayakkabıların vurduğu yerlerde yaralar oluşuyordu. Benim çözümüm Tokyo ile yürümek oldu. Havanın yürüyüş boyunca güneşli olması bir şans oldu tabii Ankara'ya girdiğimiz gün 21 veya 22 Kasım 1967'de hava soğudu, miting yağışlı bir havada yapıldı ve otobüsle yapılan dönüş yolunda kar yağmaya başladı. Kızılcahamam'da bir gün mola verdik ve Kaplıca'ya gittik. Ertesi gün Kaplıca'da yumuşak ayak tabanlarımızla kalan 60-70 kilometre yolda büyük sıkıntı çektiğimi hatırlıyorum. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine gidildi ve yürüyüş talepleri ile ilgili bir miting yapıldı. Tabii o gün, e, o günlerde e, Argun e, Yum ve arkadaşlarının yanında e, Cihangir İslam gibi bir e, uzmanın olmamasının sonuçları bu e, kaplıcalara gidip... E, keyfetmenin etmenin cezasını geri kalan 60-70 kilometre yolda arkadaşlarımız çekmişler. Evet. Ee, günaydın diyoruz o yürüyüşe katılan e, şu anda bir kısmı aramızda olmayan arkadaşlarımıza herkes hepsine günaydın diyoruz açık radyo mikrofonlarından. ikinci yürüyüş ise e, Samsun'dan Ankara'ya yapılan tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü e, bu yürüyüşü organize edenlerin başında e, deniz gezmiş vardı ve e, yürüyüş Samsun'dan başlayıp e, Ankara'ya kadar devam etti ve e, Anıtkabir'de kabirde nihayetlendi e, bu yürüyüşte de e, tanıdık e, birçok arkadaşımız e, dostumuz var ve e, yani işte e, Cengiz Çandar e, ...ve e, aynı zamanda bu yürüyüş sırasında birçok e, sanatçı, saz sanatçısı da e, topluluğa e, konserler veriyor... Konuk, ...konaklama yerlerinde. E, onlara da hepsine buradan bir günaydın diyoruz ve e, yürüyüşle ilgili programımızın bu bölümünü kapatıyoruz. Şimdi iki tane önemli duyurumuz var... Bu e, duyurulardan bir tanesi bu akşama ilişkin uçurumun kıyısında Türkiye başlıklı bir belgesel filmin galası ve söyleşisi var. Bu akşam ses tiyatrosunda saat 19'da başlıyor. E, film gösterimi ise saat 20'de e, başlayacak. E, 21'de de bir söyleşi yapılacak. İstak, İstiklal Caddesi Halep pasajı numara 62'de. Bu etkinlik uçurumun kıyısında Türkiye Belgeseli'nin film galası ve söyleşisi. Yarın ise Kabataş Martı projesini eleştirdiği yazısı için projenin mimarı Hakan Kıran tarafından hakkında dava açılan programcımız Cihan Uzunçarşılı Baysal ile ilgili bu dava yarın sabahleyin gerçekleşecek. Kabataş iskelesi ve meydanının yıkılıp yerine yapılan Kabataş Martı projesinin mimarı Hakan Kıran projeyi eleştiren yazı yazdığı için bir dava açmıştı. Bunun ilk duruşması olacak. Baysal'ın bir internet sitesinde yayınlanan Kabataş Martı projesi İstanbul'un Dubai eleştirilmesi ve mimarın etiği başlıklı yazısı nedeniyle bu davada yargılanacak. 13 Temmuz Perşembe yani yarın saat 10'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. İstanbul Kent Savunması Hakan Kıra'nın açtığı dava sonucunda yargılanacak olan Cihan Uzunçarşılı Baysal'a destek için adliyeye çağrı yaptı. Bu şehre sahip çıkan herkesi arkadaşımıza açılan davanın ilk duruşmasında dayanışmaya yanımızda olmaya çağırıyoruz. 13 Temmuz Perşembe saat 10'da Çağlayan Adliyesi C kapısı önündeyiz. Evet yarın saat 10'da Çağlayan Adliyesi C kapısı e, önünde buluşmak üzere diyelim. Evet e, geçen haftaki programımızda e, zaman kalmadığı için detaylarını veremediğimiz e, Haziran ayı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporu bunu e, tekrar e, vermek istiyorum. En az 164 işçi vatandaşımız haziran ayında yaşamını yitirdi. Ee, özellikle e, sıcakların, aşırı sıcakların e, artması, ee, örneğin İstanbul'da gölgede sıcaklığın 37 derecelere çıkarak e, son 106 yılın e, rakon, e, rekorunun kırıldığı e, koşullarda... Ve e, cumartesi ve pazar günleri de yedisi inşaat işçisi olmak üzere en az 15 işçi vatandaşımız e, hayatını kaybetti bu e, sıcak e, iklimde. E, bunun dışında e, 6331 sayılı iş güvenliği yasası çıktıktan sonraki Haziran ayının da dahil olduğu ilk altı ayın iş cinayetlerini şöyle sıralıyor rapor. 2013 yılında en az 507, 2014 yılında en az 1009, 2015'te 810, 2016'da 932 ve 2017 yılının ilk altı ayında da 906... ...işçi vatandaşımız... ...iş cinayetlerinde hayatlarını... ...kaybettiler. Haziran ayında... Yaşın, ...yaşamını yitiren 164... ...emekçinin 123'ü işçi... ...memur statüsünde çalışan... Iş, e, ...ücretlilerden... ...29'u çiftçilerden... ...küçük toprak sahiplerinden... ...ve 12'si esnaflardan... ...olmak üzere 41'i de... ...kendi ve e, hesabına... ...çalışanlardan oluşuyor. İş kolları itibariyle baktığımız zaman... Tarım ve orman iş kolu e, öncelikli olarak ortaya çıkıyor. 49 işçi. İnşaat ve yol iş kolunda 36. Taşımacılık iş kolunda 21. Ticaret büro iş kolunda 11. metalde 9. Enerji de 9. Madencilik iş kolunda 6. Çimento, cam iş kolunda 4. Gıda, şeker iş kolunda 3 işçi. Gemi tersane iş kolunda 3. Konaklama, eğlence iş kolunda 3. Belediye genel işler iş kolunda keza 3 işçi Petrokimyada iki tekstil deri iş kolunda iki işçi vatandaşımız e, hayatlarını kaybettiler e, Haziran 'ayı iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımını ise şöyle veriyor rapor trafik servis kazası nedeniyle 42 işçi ezilme göçük nedeniyle 27 işçi yüksekten düşme nedeniyle 26 elektrik çarpması nedeniyle 20 Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 11 patlama, yanma nedeniyle 5 işçi vatandaşımız zehirlenme, boğulma nedeniyle 5 işçi intihar nedeniyle 5 işçi silahlı şiddet nedeniyle 5 nesne çarpması düşmesi nedeniyle 2 kesilme, kopma nedeniyle bir işçi ve diğer nedenlerden 15 işçi vatandaşımız yaşamlarını nitirmişler. Haziran ayı iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle. 14 yaş ve 6 yaş grubunda 3, 15-17 yaş grubunda 6, 18-27 yaş grubu 23, 28-50 yaş grubu 80, 51-64 yaş grubunda 30, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 7 ve yaşını bilmedikleri, öğrenemedikleri 15 işçi vatandaşımız hayatlarını kaybetmişler. Evet efendim bugünkü programı burada sonlandırıyoruz. Eğer vaktimiz varsa bir müzik parçası dinleyebiliriz. Ee, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını Ömer Madra'nın katılımıyla birlikte gerçekleştirdik. Ee, ve e, Doktor Cihangir İslam Bey'e bağlandık. Kendisinden Adalet yürüyüşündeki e, bilgileri aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.